Elhamdülillahi lezî hedâna alihâdâ. Fama künnâ alinehtediyel evlâhâ. Hedâna allâhü mâ tevfîqi ve'a tisâbî illâ abillâh. Leqad Rabbina bilhaq. Sallu alâ resulü Muhammed. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu alâ Muhammed. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu Muhammed. sallallahu aleyhi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسبة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم الله من فعنا بالقرآن العظيم مبارك أنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنجكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ve <gülüyor> dafaat enkum şüheb ve la <Gülüyor> kuvvete illa billahi el Rasulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem <İnne> ve se'audu kema bada. Fatuba lil <ill> ghuraba. Bu dinin mübin -i İslam garip olarak başladı. Yani gurbette bir insan düşünün nasıl mahzun olur, boynu bükük olur arkadaşsız, sahipsiz, yardımsız kalır din böyle başladı tek başına Resulullah Efendimiz bu işi başlattı sallallahu aleyhi ve sellem o zaman yalnız idi, arkadaşı yoktu sahibi yok, yardımcısı yok ancak allah Teala ve seudü kemabede başladığı gibi de dönecektir yani ahir zamanda da din-i mübin -i İslam yine garip kalacak işte biz o zamana düştük şimdi. Din-i İslam asr-ı saadetten beri bu zamanki kadar gariplik çekmedi. Şimdi çekiyor. Ama burada bize bir müjdeler vardır. İnşallah o müjdelerin ehli oluruz. <Sessizlik> <Sessizlik> o gariplere müjdeler olsun. O garipler kimdir? اَلَّذ۪ينَ يُصْلَحُونَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ min badi min sünneti. Benim ardımdan İnsanların benim sünnetlerimden bozduklarını düzeltirler. Şimdi bu zamanda biz kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem sünnetini yaşatırsak ve insanların bozdukları sünnetleri biz düzeltirsek bu müjdeye nail oluruz inşallah. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem يَتِي عَلَى أُمَّتِي Ümmetimin üzerine bir zaman gelecek Bak şimdi o zaman geldi Tehluku fî sünneti. O vakitte benim sünnetim eskiyecek Eskidi Ve teteceddedü fî il bid'atû Bid'atler uydurmalar Yani dinde yapılan yenilikler, reformlar O zamanda yenilenecek, tazelenecek Şimdi görüyorsunuz herkesin din anlayışı bir başka İlahiyatın profesörleri çıkıyor. O bir şey söylüyor, bu bir şey söylüyor. O helal, haram diyor. O harama helal diyor. Türkiye'nin başına geçmiş adam, milletin karşısına geçmiş diyor. 6666 ayet var diyor. 6000 küsurunu kabul ederiz diyor. 234'ü zaten kaldırdık diyor. Yani nelerde neler. Fe men meden fe men ittabe'a sunne diyum gariben ve baqiya vahida. O zaman da benim sünnetime uyanlar garip olacak, yalnız kalacak, tek kalacak. Ve men itteba bir de insanların uydurduklarına uyanlar ve cehamsi yine sahiben evetler, elli veya daha fazla arkadaş bulacak. Bak, geçen gece. Bir yere vaaza gidiyoruz. Allah ömür verirse her gece yoldayız biz. Bir yere gidiyoruz işte. Karınca kaderince zayıf adam bu kadar yapıyor. Gidiyoruz bir yere sohbete. Giderken tıkandık. Fakat her gece o yoldan geçerdik. O kadar tıkanmazdık. Yağmur yoktu. Kaza yoktu. Niye bu kadar yol tıkanmış ben o gece hayret ettim. Dediler ki bu gece dediler saat 8'de maç var. Bütün millet yola dökülmüş 8'e yetişecek o zaman kafama tank etti ve karar verdim ki bu millet yani anladım ki bu millet maça sahip olduğu kadar dine sahip olsaydı bu dinin aleyhinde Türkiye'de çit çıkaran olmazdı olur muydun? şimdi mesela bu gece bir haber duyulsa bir teklif sunulsa dense ki bu futbol takımları fitne uyandırıyor mesela diyorum nasıl fitne uyandırıyor insanları kamplara bölüyor sen şu takımdan ben bu takımdan aralarında düşmanlık uyarıyor ondan sonra bazı kere kazanan kaybeden taraf arasında kavga gürültü çıkıyor birbirini öldürenler oluyor bu gibi sakıncalardan dolayı futbol takımlarının kapanmasına karar verilme, verilse veyahut da böyle bir teklif verilse ne olur Türkiye'nin hali? Yarın sabah bütün halk ayaklanması olur belki bu gece bile ortalık ayağa kalkar ya yani. niçin? çünkü bu millet futbol takımlarını ne olsa olsun vermez öyle o havanın peşine efendim giderler ve lakin deseler ki, sarık sarılmayacak tamam sarmayız Sarı, sakal kesin keseriz tübbeyi çıkar çıkarırız e, camiler kapatalım camilere gelmiyoruz e, zaten kılmıyoruz fark etmez yani dinini alsan adamın çıt çıkartmaz ama maçına sıra geldi mi takımına sıra geldi mi dünyalığına sıra geldi mi huu, ortalığı yıkar bir ev yıkımına, belediye bir ev yıkmaya kalkıyor da, mahalle ayağa kalkıyor, ne olaylar oluyor, bütün televizyonlara çıkıyor. iki kişi bir mesele oluyor da, lastik yakıyor, yol tıkıyor da, gündeme geliyor. Bugün Müslümanlara ne desen, eyvallah, hepsinin ödü kopmuş, böyle bir korkaklık ve miskinlik içerisinde. allah Teala Hazretleri hayırla yıkaz eylesin, evet. ıslah eylesin. Şimdi Resulullah'ın buyurduğu zaman geldi mi gelmedim. Bak, bir minibüs tutsan, bu gece dellal bağırsan, desen ki para bul istemiyoruz, bedava sohbete götürüyoruz, geride döndürüyoruz. Kaç kişi müşteri bulursunuz? <gülüyor> İki kişi bulamazsınız. Peki, maça giderken minibüs, otobüs tutsanız, bedava, deseniz ki maça gelenler bedava götürüyoruz, döndürüyoruz. İçi de dolar, üstü de dolar, arkasında takılan da bulursunuz. O zaman da izini bak, sünnetime uyan tek kalacak, insanların uydurmalarına uyanlar elli arkadaş bulacak. Nasıl çıktı ya? Gecen Gebze'deyim, vaazda arkadaş diyor ki, ya hoca ben ne var? Bir otobüs cemaat doldurup getirdiğim yerden on kişi zor getiriyorum. Niye böyle azaldı? Korktular diyor. Niye korktular? Basılırız. Ulan dedim benim ağzımı bozdurmayın şimdi. Basılırsan kerhanede mi basılırsın? E burada ne var? Namaz kılınıyor, cemaat buluyor, Kur'an okunuyor, cikir yapılıyor. Peki bundan utanmanın ne lüzumu var? Bundan korkmanın ne gereği var? Adam kerhanede fuhuş yaptırıyor. Bu kadar milletin karısını, kızını kandırıyor oraya. Efendim ne kandırmalarla milletin kızlarının Anadolu'larını kaçırmalar sure değil. Bunlara hesap soran var mı? Serbest. Serbest. Bir de vesika veriyor La havle ve la kuvvete illa billah Orda meyhaneler, değişkiler, kumarlar, birbirini vuranlar Ondan sonra efendim eroinler, afyonlar Uyuşturucu satanlar, içirenler Bunlara hesap soran var mı? Yok Gelmiş elinde kağıt kalem, burası ne? Medrese, ne yapıyorsunuz burada? Kur'an okuyoruz, kaç kişisiniz? 25 kişi, niye okuyorsunuz? La havle ve la kuvvete illa billah E git hesap sor öbürlerine İçki içene sor, kumar oynayana sor, zinaya yapana sor, teröristlere sor Müslümanların ne suçu var? <gülüyor> Müslümanlar sessiz, soluksuz, elhamdülillah İslam'a hizmet ediyorlar, Kur'an okuyorlar, tefsir okuyorlar, hadis okuyorlar, fıkıh okuyorlar Elhamdülillah bir Sevindirici haber alındı Biz 14 secde yapıyoruz Fatih de, de Bu sıkıntıların kalkması için Hemen bir netice alındı ya Bak güzel bir beyan geldi. Çok hoşuma gitti. İçişleri çok insaflı davranıyor. Maşallah. Ne dediler? Dediler ki biz hakiki dindarları rahatsız etmeyeceğiz. Hakiki dindarları, çarşaflıları, kapalıları rahatsız etmeyeceğiz. Ondan sonra efendim Fatih Çarşamba'daki cemaatler, sakallar, sarıklar bizzat bu beyan verildi. Ya bunlar dediler eskiden beri bu kıyafettediler ve ondan sonra bak araştırma yapıldı Fatih emniyet bölgelerinde suç oranı Türkiye'de en az yer çıktı e bundan dolayıdır ki bu Müslümanları niye rahatsız edelim dediler bak insaf budur tamam Mevla Teala inşallah anlatacak herkese anlatacak ki Müslümanlar bu memlekette tehlike değil İslam tehlike değil Müslüman olmamak tehlike Şerahat tehlike değil, şerahatçı olmamak tehlike Çünkü şerahat Allah'ın dinidir, Allah'ın dini Allah'ın imanı, korkusu kimde olmazsa odur milletin başına bela Yoksa kalbinde Allah korkusu da zaten hiçbir tehlike olmaz Kimseye saldırmaz, kimseye tecavüz etmez, hudur tecavüz etmez, yalan söylemez, gıybet etmez Kul hakkını düşünür, Allah'ın hakkını düşünür Böyle insandan kime ne zarar gelir ya Sen böyle insanlara sahip olacağın yerde, Niye bulunan aleyh'e gideceksin fakat millet millet ödlek millet korkak millet böyle pısmış sısmış oturuyor höt dedim mi tamam ben şerahçı değilim diyor <gülüyor> ya ne oldu kardeşim tayak mı yedin hapse mi girdin ne var he dediğin zaman da tamam bıraktım dini dini çıktığından çıktım diyor ya ne oluyor sana ya niye dini bırakıyorsun niye dinden çıkıyorsun niye korkuyorsun la havle ve la kuvvete illa billah herif gitmiş sakalını kesmiş Lan niye kestin sakalı? Birisi sakalına sövmüş onda kafası bozulmuş E diline sövseydi dilini mi kesecekti? Herif geldi ağzına sövdü kes dilini Senin de dişin sakala geçti değil mi? Yani canın ekşiliği istiyor Millet sünneti terk etmekte bahane arıyor Bahane arıyor adam Böyle bir zaman dayacağım. Ben şimdi burada konuşuyorum da Bazı hakikatları doğruları da dile getiriyorum zaten dediklerim hepsi doğrudur yanlış konuşmuyorum da bana bazı diyorlar ki aman hoca yani bu aralar biraz üsttürüplü konuş ne oluyor diyorum bu aralar adamlar evece bana aman hoca gür konuş secde konuş gel bazı yap bizim burada diyen adamlar şimdi baktım kapının dışında zor duruyorlar içeri giremiyorlar baştan da bana nasihat ediyorlar bana acıyorlar sen bana ne acıyorsun bana Allah acısın senin acımandan ne hayır gelir bana diyor ki sen biraz bira, bira, idareli konuş idareli konuş Ya e, bunun idaresi idaresi yok bak florosan devrindeyiz idarelen basın zamanı geçti doğruyu söylemek durumundayız konumundayız ben şimdi bir şey konuşacağım zaman size mi güvenerek konuşuyorum ki bu cemaat beni muhafaza eder mutafaa eder beni korur hakkımı korur yaa size de güvenmiyorum ey cemaat diyorum cemaatlara ha kızım sana diyorum ha gelinim senin için size de güvenmiyorum cemaat diyorum tamam mı için Ancak Allah'a güvenilir de Onun için ki kul kula güvenilmez Bak padişah zamanında Adamın birisi hayrat yapmış Hayrat yani çeşme Çeşmenin üzerine ne yazmış? Bu çeşmeden Müslümanlar içemez Yok ilgi çekmiş Biliyor musun bu laf? Demişler ki yanlış Hattat yanlış yazmış Niye Müslüman olmayan içemez yazacaktı da Müslümanlar içemez deyince Bir abes kaçtı yani Adam demiş ben bunu kasıtlı yazdım. o ya kardeşim böyle kasıtlı mı olur? Halbuki böyle ufak meseleler padişahın huzuruna çıkmaz. Ama bu ilginç bir konu yani. Belki Osmanlı'da bir defa vuku bulmuştur 6-3 seneden. Niçin? Adam çeşme yapacak üstüne de yazacak ki Müslümanlar içemez. Bu ne demek istiyor yani? Padişaha kadar gitmiş yani mesele. Yahu şaşırtmışlar. Yahu dedi sen dedi çeşme yaptın. Su en büyük hayırdır. Millet su içecek. Eee? Müslüman içemez. Sen ne cahıl adamsın ki? Müslüman bu su çeşmeden su içemez. Buradan kim içecek de hayır olacak? <gülüyor> dedi padişahım, sen bana hak verirsin ama dedi, bir tatbikat yaparsan, dediğimi denersen çıkar. Şimdi dedi Kilise'ye dedi, papaz ayin yaptırırken devlet görevlilerini yollarsın, papazı aldırırsın. Ayinin içerisinde bir de dedi hoca vaaz yaparken cemaatın içerisinde, bir de onu çektirirsin dedi meydana çıkar dedi bu laf hakikaten deneme olsun için gittiler bir papazı ayin yaparken yani cemaat içerisinde hadi gel papaz efendi ifade var diye götürürlerken bütün o hristiyanlar kaç kişi ise hep düştü papazın peşine bırakmadılar onu yalnız geldiler ifade verilince diyorlar ki bu adam ne suç işledi bunun suçuna biz de ortağız bunu bırakın bizi tutun. Biz buna kefiliz Bak. Tamam dediler. Mahkeme anlaşılmıştır. Siz gidin. Bir de hoca vaaz yaparken cemaatın girişine geldiler. Hoca ben in aşağı. Ne var? İfadeye götüreceğiz. O cemaat dinleyenlerden bir kişi de kalkıp gitmedi de üstüne. Birisi de diyor ki bu hoca da ileri gitmiş idi zaten diyor. Öbürü de diyor ki ben biliyordum bunun başına gelecek vardı demiştim diyor. Birisi diyor hak etmiş idi diyor. Topun ağzındaydı zaten diyor. Ha işte Müslümanlar dedi ki bu Müslümanlara dedi bu çeşmeden su içerilir mi dedi buna? İçemez ya. Şimdi hakikaten böyle bir toplum var. Allah'tan gayriye güvenilecek kimse yok. Zaten mümine yakışan ancak Allah'a güvenecek. Celal çünkü Allah dilediğini kurtarır. Celal şanu Ama mevladan gayri dünya toplansa kim kurtaramaz? Onun için hak bildiğimizi Rabbimize güvenerek konuşalım. es hak Haktan susan dilsiz şeytan olur. Ben dilsiz şeytan olamam ki ya. Niye haktan susayım bildiğimiz hakkı söyleyeceğiz? Ölünceye kadar Allah söylemeyi nasıb eylesin Amin. Şimdi Millet böyle zamanlarda hemen başlıyorlar İşte tedbir alalım. Ne tedbir alalım? İşte sohbetleri tatil edelim veya vaza gitmeyelim veya sarık sarmayalım veya cübbe giymeyelim Bunlar tedbir midir? Bunlar sakınmak mıdır? Değil. E şimdi ümmet fesada gitti fitne zamanıdır. E ee, öylece İslamiyeti terk edelim. Tövbe ya Oldu mu şimdi? Bak. Bu kadar hadis-i şerifler okudum, gördüm. Belki yaşım az ama ömrüm bu yolda geçmiş. Yani kitapla Bu kadar kita hadislerin gençlerinde, belki binlerce hadis taslamışım yani. Binlerce hadis. Bu hadis-i şeriflerden bir tane hadis görmedim ki, ahir zamanda ümmetin bozulursa siz de sünnetlerimi terk edip işi idare edebilirsiniz. Var mı böyle bir hadis? Lütfen gören, gösteren hoca varsa... Kaynağıyla beraber rica ediyorum, kaynağıyla Uydurma fetva istemiyorum Adam saadeti ebediye diye ilmhal yazmış Orada kendisi bir yorum uydurmuş Diyor ki çarşaf giymek fitne olursa diyor çıkartmak lazım olur <gülüyor> Fetvaya bak gel Böyle ilmali okuyan da Hepten ilimsiz olur, irfansız kalır ya Yazdığı nota bak Şimdi Mantolular çarşaflılara tarılıyor şimdi ne diyorlar sizin çarşafınız yüzünden bizim mantomuz çıkacak öbe ya rabbelalimin demiyorlar ki biz de çarşaf giymediğimiz için bu hale düştük şimdi sarık sarmayanlar sarık saranlara takılıyor ya çıkarın şu sarıkları fitne çıkarıyorsunuz esas sarmayan fitne çıkarıyor saran niye fitne çıkarsın peygamberin sünneti fitne olur mu peygamberin sünneti fitne olur mu sallallahu aleyhi ve sellem ne biçim konuşmak ne yersiz konuşmak Böyle şey mi olur? Bir hadis gösterin Rasulullah Efendimiz buyurmuş mu ki ahir zamanda ümmetin fitneye boğulduğu zamanda siz de sürüye uyun. Var mı böyle bir hadis? Yoktur. Lütfen kimse böyle hadisler uydurmasın ya. Sağlam hadisler biz size okuyoruz. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felev vecrumiyeti şehidin ümmetimin bozulduğu zamanda benim sünnetime sımsıkı sarılana harpte canını vermiş yüz şehit sevabı var peki niçin yüz şehit sevabı bu zamanda var fesat zamanı diyor oraya zamanla kayıtlıyor fesat ya bu zamandan daha fesat zaman gelir belki Allah beterinden muhafaza etsin ama bu zaman hakikaten fesattır ya yani. bu zamanda sünnetime sımsıkı sarılana harpte canını vermiş yüz şehit Ecri var Yani ne demek İş zorlaşınca Resulullah Efendimiz tarafından ücret ne yapıldı Artırıldı Niçin bu millet sevaba meraktır Ucunda sevap arar Eğer ki yüz şehit sevabını duyarsa Benim sünnetimi bırakmaz Onun için yani sünnet terk edilmemesi için Sallallahu aleyhi ve sellem Bu hadisi buyurdu Adam harpte ölse Kolayla şehit olmaz yani harpte ölmekle de şehit olunmaz kimi insan yatakta ölür şehit olur kimi insan harpte de ölse fuzuli gider mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle çok misaller buyurdu he kaç tane harpte ölenlere millet şehit gözüyle baktı Resulullah Efendimiz ne buyurdu o şehit olamamıştır onun Efendim çaldığı ganimet malından aldığı bir yama, bir bez onu ateş olup yakıyor dedi. Meğer adam hakikaten ganimet malından bir şey yürütmüş. Resulullah Efendimiz biliyor. Yani demek ki harpte ölmekle bile şehit olunmuyor. Mesele iman olacak, ihlas olacak, itikat olacak, Allah rızası olacak. Dolayısıyla yüz şehit sevabı bugün almak, yatağında ölsem bile yüz şehit cevabı almak bu ne büyük müjde. Fatih Sultan zamanında bu sevap var mıydı? Yoktu Niçin yoktu? E fesat zamanı değildi ki Hadis diyor ki ümmeti. Ümmetin bozulduğu zaman Şimdi Fatih Sultan zamanında Diyelim herkes namaz kılıyor Birisi namaz kılmasa mümkün mü? Onu ne yaparlar? Ayıplarlar Dışlarlar, suratına bakmazlar Kız vermezler, kız almazlar Namazsız Öyle değil mi? Namazsız adama kim bakar? Bir adam sarık sarmasa, hani sarığın nerede derler? Bir adam sakalını kesse, ne bu hani senin derler, sakal kesebilir mi? Erkeklik alameti herkes bırakacak. O zaman öyleydi. Bir kadın çarşafsız sokağa çıkacak, nasıl çıkabilir? E o zaman da şimdi sakal bırakmak, sarık sarmak, namaz kılmak, cemaate gelmek, sohbet yapmak 100 şey sevabı kazandırır mı? Kazandırmaz. Niye? E kolaylık var, bolluk var. Bolluk oldu mu ne olur? Ucuzluk olur yani bir mal bol olursa ucuz olur, sevap az olur şimdi ne var? şimdi kıtlık var, kuraklık var onun için şimdi efendim pahalılık var bu zamanın Müslümanı kıymetli Müslüman bu zamanda sünneti yaşayanlar 50 sıtlık yüz şehit sevabı kazanıyor 50 sıttık da var bunun sebebi de var beyan ediliyor hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına hitaben Andumul yevma ala baynatin min rabbikum bugun siz rabbinizden gelen bir beyine üzeresiniz ey benim ashabım siz uyanıksınız ayıksınız şuurlusunuz çünkü vahyin inişine şahitsiniz ve ben aranızda bulunuyorum benim sohbetlerimde bulunuyorsunuz onun için te'murune bil ma'ruf ve ve fi sabilillah. Siz mutlaka iyiliği emreder, kötülükten nehyeder ve Allah yolunda cihad edersiniz. Duramazsınız, durulamazsınız. Çünkü ahireti görür gibi, cenneti görür gibi bir imana sahipsiniz. Onu gören, onu o imana sahip olan, ne malını acır ne canını acır. Ve ondan sonra bir adamın cehenneme gittiğini gören, hele ki sevdiğinin yakını, anası, babası, karısı, kocasının namaz kılmadığı takdirde cehenneme gittiğini anlayan adam ona namaz kıl demez mi e içki içene içki içme haramdır demez mi çünkü imanı sağlam olan bir insan mümkün mü insafa olan vicdanı olan zedekada merhameti olan gözle görerek bu millet cehenneme gitsin razı gelir mi gelemez e niçin bugün biz neme lazımcıyız çünkü bizde o iman yok o şuur yok o iyi yok o yakın yok yani cenneti cehennemi gözle görür gibi bir hal olsa bizde bugün müslüman malını da canını da Allah'ın yoluna seve seve verir bizim gibi gevşeklik yapan <gülüyor> sonra iki sarhoşluk sizin aranızda belirecek yani siz yani ümmetim demektir sahabe arasında değil ahir zamanda gelen ümmeti kastediyor yani bizim zaman iki sarhoşluğun biri sekratül cehli bilgisizlik sarhoşluğu şimdi bu zamanda en büyük bela nedir cehalettir neyi bilmemek? İslam'ı bilmemek tehlike nerede? İslam'ı bilmemek çünkü bugünün profesörlerini bile toplasanız şerahattan bir mesele sorsanız bilir mi? hatta o profesörlerin çoğuna sorsanız allah Teala'nın kaç ismi var sayabilir mi? yaradanın adını bilmez mekteplerinde bile çoğu Allah demeye utanırlar doğa diyorlar, dua tabiat, dua Ceha bak ya Allah deme hayal diyor çokları bu profesörleri. Muhammed Profesörlerle alayla var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra bu bilgisizlik milleti kaplayacak. Şimdi o zamandayız. Öyle bir cehalet diz boyu aydın geçinen kesim en karanlık kesim. Yani en cahil onlar kalmış. Bugün köydeki koca karı nene onlardan daha bilgili Sıfatı zatiye desen sübutiye desen belki sayar da Profesör olmuş sıfatı sübutiye dedim mi trene bakar gibi suratına bakar Ne diyor bu adam diye yani Allah'ın sıfatlarını sayamaz Kör Allah'ını bilmeyen amadan beter Şimdi bu cahillik öyle bir sarhoşluk ki Mesela adam Türkiye'nin başına geçmiş milletin karşısına geçmiş ne diyor 6.666 ayetin diyor Efendim diyor, 234 tanesini keçersiz yaptık diyor. Çünkü biz diyor çağdaş olmak için diyor böyle yapmak zorunda kaldık. Onlar çağdaşı kaldı diyor tövbe ya Rabbi. 60 milyonun gözüne bakarak konuşuyor ve bu 60 milyondan ek serisi de bu adam ne diyor ayetleri inkar ediyor diye anlayacak şuura da sahip değil. Dinleyenlere çoğun diyor doğru söylüyor diyor. E bunu yüzde 99'u Müslümanım diyen bir toplumda. Allah'ın ayetlerini inkar eden bir insana doğru söylüyorsun diyenin hali ne olur? Ama bilgisizlik var, cehalet var bilmiyorum, toplum bilmiyor zannediyor ki Kur'an'ın işine geleni alınır, işine gelmeni atılabilir halbuki Kur'an'ı gerim Kerim hiçbir profesörün yazdığı bir kitap değil ki işine gelenini al, dışına geleni at Kur'an-ı Kerim insanların yaptığı bir anayasa değil ki senede bir değişiklik yap Kur'an-ı Kerim kainat yaratan Allah'ın kelamıdır Harfine kadar Onun bir noktasına ceval var mı? Bir ayetine değişiklik var mı? La tebdileli kelimatillah Allah'ın kelimeleri asla değişmez Allah buyuruyor La havle ve la kuvvete billah Ya mübarekler Burası İslam memleketidir Bu millet İslam milletidir Hazreti Kur'an Allah'ın kitabıdır bu bu Hepimiz amen tübillah diyoruz Ve kütüb-i kitaplara inandık Allah'ın Kur'anla inanan Kur'an'ı böldürür mü ya Böldürür mü Milleti çağıracaksınız inşallah. davet edeceksiniz Vaazın konusu ne Kur'an bölünmez Böleni Allah bölecek Parçalayanı Allah parçalayacak Cehennem köpeklerine parçalattıracak hem de e Bunun ayetlerini okuyacağım size Hadislerini okuyacağım size ne ilimler Ne ayetler kaçırmayın bunu ve helallaşırız da inşallah. Allah bir mani vermez inşallah. Celle Celaluhu yardım eder, nusret eder, tevfikini refik eder. Biz ona güvendik. Bizim de başka dalımız yok, dayanağımız yok. Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Şimdi bu cehalet, bu bilgiçilik öyle bir sarhoşluk. Hadiste bak sarhoşluk diyor. Bu sarhoşluk şarap içmekten beter. Çünkü bir insan şarap içip sarhoş olsa sabaha ayılır. Ama bu İslam'ı bilmemek cehalet sarhoşluğu. Öyle bir bela ki bunun sahibi cehennemde ayrılır. Ne yarın ayrılır ne öbür gün. Cehennemi boyladı mı? Ha Allah'ın dini hakmış. O zaman ayrılır. Ama iş işten geçti. Onun için bu içki sarhoşluğundan beter. Allah cümlemizi cehaletten khalasın. Amin. İkinci sarhoşluk leşk ve hubbül geçim derdi sarhoşluğu. Aynı sarmadı mı şimdi? ekonomi, enflasyon, tevelasyon milletin kazandığı bezendiğine yetmiyor dolayısıyla adama diyorsun sohbete gel senin tuzun kuru herhalde diyor efendim diyorsun adama gel mesela diyelim namaza gidelim şifir yapalım diyor sen tıkırın yerinde diyor herhalde niye? E ben diyor geçim derdine düşmüşüm kardeşim kaç nüfus var bende sen herhalde rahatsız ver. E bunun ne alakası var kardeşim? para ver demiyoruz ki bedava Şimdi bu millet geçim derdini bahane ediyor ama Allah indinde mazur değillerdir. Mesuldürler. Sahabe-i kiram bu milletten daha fakir miydi değil miydi? He? Kaç kat fakirdi? Yiyecekleri yoktu. Çocuklarına yedirecekleri yoktu. Hatta o Uhud muharebesindeki şehitler Hazreti Hamza radıyallahu seyitleri, efendileridir onların. 70 tane şöyle da gömülürken üzerlerine kefen yoktu. Yani zaten elbiseleri ve hatta mübareklerin bacakları dizden aşağısı açık, göbekten yukarısı açık oldu kaldı gömüldüler. Üstüne kapatsan altı açılıyor mübareklerin ya. Bu halde yaşadılar, bu halde öldüler. Ama İslam'da nasıl cihat ettiler? Dünyaya nasıl dini yaydılar, necdettiler, geri kaldılar mı? Kalmadılar. Bu millet niye fakirliği geçimi bahane edecek de İslam'dan geri kalacak, cihattan geri kalacak? En fakirin evinde televizyon var mı? Hemi de renkli Gece kondunun yanından geçerken korkuyorum ki Üstüme yıkılır bu ev diye Bir de içeri bakarsın renkli var Ondan sonra En fakiri En iyi sigara içer mi? İçer Sigarasından taviz vermez Maçından taviz vermez Maça gitme para bulamasa vakit bulamasa evde seyreder Evde kaçırsa en azından sorar kaç kaç bir haber alır oradan çünkü o, o müpteladır o müptela ama bu millet ne oldu dinine müptela olmadı dinle tutkun olmadı bütün müslümanlara efendim azap edilse o bir defa sormaz ne oluyor ya dine ne oldu dünya evini yıkmaya gelseler ortalığı yıkar cennet evini yıkmaya gelseler dinini yıkmaya gelseler eyvallah bu geçim derdine düşülmesi Tabii ki geçim derdi mühimdir. Resulullah hadis-i sallallahu aleyhi ve sellem Öyle günahlar vardır ki O günahları hiçbir amel sildiremez Ancak çoluk çocuğun nafakasını helalından kazanmak için çekilen sıkıntı o günahları eritir. Yani çoluk çocuğun geçimini kazanmak için sıkıntı çekiyorsanız Bu büyük günahlara kefarettir yani keçim derdine düşeceğiz çoluk çocuğumuza helal yedirmek için ama keçim derdinden sebep bir vakit namaz kaçırabilir misin? sohbeti kaçırabilir misin? cihattan geri kalabilir misin? İslam'a davetten geri kalabilir misin? zaten fakir isen zekat farz değil kurban vacip değil fitre vacip değil hac farz değil e İslam zaten fakire göre ayrı zengine göre ayrı e, fakir isen namaz var parayla mıdır bir adama namaz kıl demek parayla mıdır bir adama faiz haramdır demek parayla mıdır bir kadın başını ört, ört demek birbirine parayla mıdır yani yapabileceğin işlerden niye geri kalıyorsun bahane keçim der iş olsun laf olsun Allah'ın dinde mes, bunlarla kurtarabilecek misin ya Rabbi ben bilmiyordum da duymamıştım da bir de keçim sıkıntım vardı da onun için senin dininden hiç haberim yok bunu diyen Kurtarabilir mi patçayı? Yaka ele verir. Şimdi o zaman geldiği zaman yani şimdiki an hiç iyiliği emretmeyeceksiniz. Kimse kimseye namaz kıl demeyecek. O zamana geldik ha. Adam kendi gidiyor kılıyor da yanın anattaki adama demiyor ki namaz farzdır siz kılıyor musunuz? Demiyor. Bana ne diyor ya? Bana mı düştü? Adam oruç tutuyor orada nereye oruç tutmuyor? Ya Ramazan'dayız oruç farzdır mesela der mi? Bana ne ya? Kimse kim? وَلَا تَنَوْنَ عَنِ الْمُنْكَارِ Kötülükten ne yetmeyeceksiniz? İçki içene ya bu haramdır, ateştir, zina deney yapma bak Bir vakit namaz kaz kasten kaza bırakan 80 sene azap vardır demeyeceksiniz وَلَا تُجَاهِدُونَ ف۪ي سَب۪يلِ Allah yolunda cihat da etmeyeceksiniz Hiç! Ne malını verecek ne canından fedakarlık ne uykusundan ne istirahatından Aynı bu zaman ha Şimdi bak el-kaimune yelmeyden bil ve sünnetle o 50 sıddıka işte ümmetim o duruma düştüğünde benim getirdiğim Kur'an-ı Kerim ile ve şeriatle ve sünnetle yaşayanlara dimdik duranlara 50 sıttlık ecri vardır. Sıttık kimdir? Peygamberlerden sonraki insanlardır. Ebubekir sıddık gibi şehitlerden üstünlerdir. Dediler ki: "Ya Resulullah, ey Allah'ın peygamberi, o zamanı sıttıklarından mı, bizim içimizdeki sıttıklardan?" Kalela belmek burada hayır. Sizin içinizdeki sahabenin sıttıklarından 50 sıttık kadar sevabı vardı. Ama sahabe olamaz. Sahabelik müstesna bir makam. Sevap bakımından ecir alır. E dediler ki: "Niçin biz bu zamanda bu kadar İslam'a fedakarlık ediyoruz da onlar o zamanda Bizi geçiyor. Yani ecir bakımından 50 sıtlık kadar ecir alacak, 100 şey cevabı alacak. Sebebi şimdi geldi. İnne kum tecidun alel gayri avana. Çünkü siz hayır yolunda birbirine yardımcı bulacaksınız. Onlar o zaman da yardımsız kalacak. Bak. Sahabe birbirine Allah yolunda neydi? Destek, yardımcıydı. Mesela birisi cihada gidiyor. Öbürü arkadan derdi ki, sen gözün arkada kalmasın. Dükkanlı ben açarım, ben kaparım müşterine ben bakarım aynı parayı kazanırım, çoluk çocuğuna veririm bana emanet Allah Allah bugün bir müslüman Allah'ın yoluna, ilim yoluna, hacca şuraya buraya giderken bir müslüman ona bu iyiliği yapar mı? bir tane siftah babası gelip oturma dükkanına bakmaz ondan sonra bir de engel olur o zaman cihada giden, Allah mübarek etsin ne mübarek adamsın, sana cihat nasıl buluyor, kaza nasıl buluyor, hacca gidiyorsun, ömre gidiyorsun böyle bir birbirini teşvik ederler e şimdi, adam namaza gitse camiye, dükkanı kapatsa, yandaki komşu olan ulan avanak kaç müşteri kaçırdın diyor. <gülüyor> Cuma'ya gitse dükkanı kapatsa diyor ona ki cuma sana varsa diyor karıya var değil, karıyı koy bari dükkana da o çalışsın cuma saatinde diyor. Fetva da veriyor ya şadırvan müftüsü gibi. Sen ne biliyorsun cuma saatinde karı çalışırsa helal mı oğlum? Tövbe yarabbel alemin. İşte bak, hayır yolunda yardımcı yok birbirine şer yolunu göstermek bu zaman öyle. Ve nice karı kocalardan duyuyoruz. Bize i̇şte kadın geliyor. Diyor ki Hoca Efendi ne var? Benim öyle bir kocam var. E, bana diyor ki namaz kılmayacaksın. Allah Allah. Böyle adamla evlenmiş. Bu kadının durumu ne olacak şimdi ya? Ne zor durumda görüyor musun? Evet, farz namazlarda kocaya sormak var mı? Yok. Namazla de izin alabiliyor. Farzda izin yok. Farz Allah'ın hakkı. Kılacak. Herif diyor ki kılmayacaksın. Namaz kılarsan boşarım seni diyen herif var. Ben duyuyorum. Ondan sonra geliyor. Karıya diyor ki, zaten öyle bir nikahı mı olur ya. Neydi boşayacak. Nikahı yok ki boğacaksın. Geliyor ondan sonra. Karıya diyor ki bak çarşaf falan diyor yanımda seni bir yere götürmem diyor. Niye diyor? Utanırım diyor. Senden utanırım diyor. Vah vah vah vah. Demek senin karın İngiliz yavrunun karısı gibi soyunursa, dökülürse şeref duyacaksın, peygamberin hanımına benzerse utanacaksın. Seni utanmaz hayasız, namussuz, boynuzlu seni. Karının örtünmesinden utanıyormuş. Ne olacak? Karı soyunacak. La havle ve la kuvvete illa billah. Böyle adamlar var, duymuyor musunuz? Kare diyor çarşafı gelsin, seni yanımda getirdim Ah o kadınlar, ah o kadınlar evden çıkmasın keşke. Cenneti kazandı onlar. Ne gideceksin ondan? Öyle herifle gidilir mi bir yere? Otur evinde dahi. Böyle efendim adam var. O da zavallı kılıbık. Allah da ona da bir cesaret versin. Kılıbık. O da diyor ki benim karı diyor manak sakallını kes. Yoksa eve koymam seni. Sen de adamsın he. Sen de adamsın he. La habla vela illa illahü. Karılar da fetva vermeye başlamış. Karı da diyor ki bana sormadan sakal bırakamazsın diyor. Fetva var diyor. O da cahile. Bak burada risale var. Şimdi kadınlara uzun da anlatmama gerek kalmadı. Öyle rahat ettim ki bunu yazınca şu sayfayı okuyun diyorum. <gülüyor> Okusun ya. Bakalım ki karının hakkı mıymış? Allah'ın hakkına, peygamberin hakkına karı koca karışabilir mi? Ana baba karışabilir mi ya? Kim karışabilir ya? Burada var. kimçe karışamaz. Kim kime diyebilir ki sakalını kes? En yani Kim kime diyebilir ki kulağını kes? Ben sana dedim, kulağını kes. Kesebilir misin? Kessen Allah sorar. Niye falanca dedi diye kulağımı kestim. Allah sorar. Niye bu kulağı ben sana emanet ettim? Niye kestin? Aynı sakal nedir? Kulak gibi bir uzuvdur erkek için. Tıraşı nedir diyor? Burada var. Müsledir. Müslen ne demek? Bir uzuv kesmek gibi. Eğer bir adamın sakalını elini bağlayıp zorla kessen, İslam dininde o adama ne ödeyeceksin? Aynı kulağını burnunu kesmiş gibi diyet parası ödeyeceksin. Azat çünkü. adamın uzuvunu kesiyorsun. Bu çocuk oyuncağı mı geliyorsa İslam ya? Burada kitap yazmıştık, burada hikaye mi yazdık ya? İlim kaynakları var burada. Oku. Şimdi zamana bak, Allah yolunda kim yardım edecek sana? Kiminin karısından derdi, Kimi kocasından dert? Kimi ana babasından Bazı bitiyor, gençler geliyor, hoca efendi ne var? Benim öyle anam babam var. E, ee? diyor bana ki, sen o hocanın vaazına gitme sakın giden kurtulamıyor. Zehirlenirsin, alışkanlık yapıyor. Ondan sonra nere gidersen git, meyaneye git diyor bak böyle ha. Adam diyor ki, Meyane'ye git razıyım diyor, vaza. O cemaatlara girme diyor. Ya bunu ana baba söylüyor ya. Öyle kız çocukları var, parmak kadar kız, örtünmek, çerçac giymek, kapanmak istiyor. Anası babası diyor ki, sütüm aram olsun diyor. Medrese'ye gidersen sütüm aram olsun diyor. İstediğin diyor, kiliseye git. Çıplak soyun, erkek arkadaşlarıyla görüş, telefonlaş, gurur duyarız ama bu şekilde seni diyor, hakkımız aram olsun. Ne hakkım var da aram olacak be? Hak Allah'ın hakkıdır. Önce Allah'ın hakkıdır. Ana baba hakkını biz kabul ederiz. Ama Allah'ın hakkını geçemez. Bitti. Ne تَعَتَلِ مَخْلُقْ فِي مَاسَيَتِ الْخَالِقِ Yaradan'a isyan olduğu yerde yaratılana itaat var mıdır? Yok. Anam da mahluk, babam da mahluk. Halik, Yaradan'ın bir tane. Bitti. E şimdi, öyle bir zamandayız ki bu çocuklar yılandan da olsa tahayyid çünkü yılan sokar ama yavrusunu sokmaz bunlar yavrusunu sokuyor ne tehlikeli zaman onunca Resulullah'ın buyurduğu geldi sallallahu aleyhi ve sellem ey benim eshabım siz bugün hayır yolunda yardımcı bulursunuz onlar o gün yardımsız kalacak ve şu ifadeyi kullandı sallallahu aleyhi ve sellem o günde el-kâbilu ''Alâ dinihi kelkâbidu'alel cemri'' O ağır zamanda dinini yaşamaya çalışan, şeriat sünneti yaşatmaya çalışan, ateş közünü elinde tutan gibi zorlanacak. Şimdi bir yerdesin, buzdasın, donacaksın, ateş lazımdır. Ateş de ortadadır, koyacak bir yer yok. O ateş orta dursa sönecek. Ne yapacaksın? Ateş sönmesin, elini alsan. Elini ne yapacak? Yakacak. Elinde tutsan, elini yakacak, yere koysan ateş sönecek. Bugün de öyle. Dinden taviz vereyim desen, İslam'ı bırakayım, din sönecek. iman sönecek Allah'a olsun. Yok İslam'ı yaşayayım desen de imtihan olacak işte. Böyle adamı da yakacak işte. Yani bugün hakikaten Müslümanların sıkıntısı var. Hoca efendi ya, ne var? Benim hiç sıkıntım yok ya, ben çok rahatım. Sen rahatsın. O zaman ne mutlu sana aklın yok demiş adam. E madem ki derdin yok ne mutlu sana aklın yok. Şimdi sen eğer eğer ki sen İslam'ı şimdi bu Avrupa modeli yaşarsan Avrupa modeli İslam nasıl olur Avrupa modeli? Oo, kran tuvalet, sinek kaydı böyle efendim karın açık, kızın açık her yol var her şey serbest ondan sonra ben de Müslümanım elhamdülillah dersen sana hiç canım karada ölüm yok. Ama sen şerahatı yaşayayım, sünneti yaşayayım Hanımımı çoluğumu, çocuğumu Resulullah gibi sorularsın Onun ailesi gibi yaşadayım Dediğin zaman da sıkıntı var mı? Vaa çok sıkıntı çekeceksin ya Resulullah Bülük o zaman da Benim ümmetim dinini nasıl yaşayacak? Kettudi fil ghali, Sirkedeki kurt gibi diyor ya Sirkedeki kurt nasıl eziyet çeker? Müslüman öyle eziyet çekecek, içi yanacak eriyecek ya Onun için biz daha ne çektik Müslümanlar? Biz bir şey çekmedik biz beleş cennet arıyoruz, onu da bulacak değiliz. İmtihansız yok. Ama şu müjde olsun ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine sarılırsak korku kalmayacak. Onun sünnetini bırakırsak korku kalbimizden çıkmayacak. Bak Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem siz benim sünnetime sarıldıkça yoluma yapıştıkça düşmanınıza karşı Allah'tan yardım olunacaksınız ve kalip geleceksiniz sünnet deyince senin hafifine gidiyor haşa ve kella yani diyorsun ki ne olacak ya sarık sarık bir bezdir ya bezde keramet mi olur bana bak ağzını topla bak bez deyip de bir vardır belden aşağı sararsın bir bez, bir de varsın başa sararsın. Tamam mı? Bezden beze fark vardır. Tüyde keramet ne olur? Tüyde keramet olsa keçi göğe çekilir ha? Zındıklık yapma. Tüyde keramet mi olur diye konuşma sen. Keçinin tüyü başka, peygamberin sakalı başka. Edepsizlik yapma. Elhayemin el-iman bu imansızlıktır. Bir adam sakala hakaret olsun diye keçide de var dese Yüzde bin kafir olur. Çünkü peygamberin sünnetidir. Alay ettiği için hayvana benzetmekten kafir olur. Bitti. Sakalını kesse bir adam, tıraş etse kafir olur mu? Olmaz. Günahkar olur. Ama alay etse ne olur? Alay etse kafir olur. Çünkü alaya gelmez. İslam'ın en ufak bir meselesi alaya gelmez. Mesela İmam Ebu Yusuf, Hanefi mezhebimizin müstehidlerinden, Harun Reşid'in en büyük adamıydı. Sofrasında yemeğinde devamlı bulunurdu. Bir meclis kuruldu. Sofrada yemek yendi. Kabak da varmış sofrada. Tabi bu tatlı kabağı değil de bu acur acur dedikleri o kabak Resulullah Efendimiz in yuhibbul kar'a sağlam rivayetlerde geçtiği üzere bu kabağı acuru severmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sofrada bir mevzu açıldı. Biz de bazı açıyoruz hani. Yemek yerken diyoruz ki birimiz ben şunu severim, ben şunu sevmem falan. Bu lafların arasında orada oturanlardan padişahın sofrasındaki bir tanesi dedi ki ben de kabağı hiç sevmem dedi. Şimdi mesele nereden geldi? Resulullah kabağı severdi. O da kalktı dedi ki ben de kabağı hiç sevmem dedi. İmamı Ebu Yusuf Mücdehit döndü Harun Reşide dedi ki, tövbe etmezse bunun kellesini vurdur dedi. Ulan erif dedi ne oldu ya? Kabak sevmek imanın şartı mıydı? Sevmedik de kavur mu olduk? Başımız gidecek. Turle ya? Ha, mesele kabak sevmek, lahana sevmemek değil. Mesele Peygamber severdi denen şeye ben sevmem demek. Peygamberin sevdiğini sevmem demek insanı imandan çıkarır. Ama Yemeyebilirsin, kabak yemek iman, imanın şartı mıdır? Değil, kabak yemesen gavur mu olursun? Tövbe Rabbi yani Yemek şart değil ama peygamber severdiyse sevmek lazımdır Anlatabildik mi? Resulullah Efendimiz sirkeyi çok sever. En iyi sirkeye bayılır, sirke çok geldi Bak ben sirkeyi yiyemiyorum Bak ben şahsen sirke sofrada yiyemiyorum Ama sirkeyi çok seviyorum Niye? Rasulullah sevdiği için. Yemem şart değil ki ya. Bu mesele Müslüman peygamberine karşı saygılı olacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bez, sarıya bez diyor. Kafam mı yarıldı diyor. Ne sardın onu kafana diyor. Camideki cemaat. Ey Müslüman! Bugün camideki cemaattan çekiyoruz. Düşman dışarıda değil, içeride. Fitne içimizde. Adam sarık saran bir cemaata bütün cami cemaatı öcü gibi bakıyor ya. Peygamberin sünneti bu senin başına gelen imamın sarığı olmasa ne yapar? Ulan bu hoca sarık sarmadı der herifi geri çeker. E imam sarıyor bir şey demiyorsun. <gülüyor> Sararsa ne kuduruyorsun ya saracak tabi herkes saracak. Peygamberin sünneti sallallahu aleyhi ve sellem. İmam da diyor ki arkamda diyor bir sarıklı istemem diyor dışarı kovarım diyor öyle de bozuk imamlar var o da sarık düşmada la havle ve la kuvvete illa Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem farkuma beynena ve beynel el ne l'amaymu alel galanis bizimle müşriklerin arasındaki fark takkelerimizin üzerindeki sarıklardır takke insanı fark farkettirmiyor yahudiler bak hep takke takıyor sarık bizi farkettirir buyuruyor bu hadis tirmiziğdedir bu kitabında kaynağı var tirmiziğinin kaynağı var yani bir bez ama seni müşrikten ayırıyor dikkatini çekerim. Resulullah el İmamedü Tijanul Arab. El İmam izulmü. sarık bizim tacımızdır diyor. Tacımız. E sen buna nasıl bez diye edebilirsin? Sarık bizim izzetimiz, şerefimiz ve buyuruyor ki fe iza vadahu hadallhumullah. Ümmetim sarı aşağı koyarsa Allah da onları alçak edecek. Bak şimdi. Şerefi nereye bağladı? Sünnete ittiba bağladı. Şerefsizliği nereye koydu? Sünneti der ki aşağı koymaya koydu. Dikkat edin. Osmanlı'yı ele al. O koca sarıklılar, o Fatihler, Yavuzlar, koca sarıklılar zamanında devlet ne oldu? Büyüdü, büyüdü, büyüdü. Ne zaman sarık küçülüyor? Devletin küçülmesi sarığın küçülmesine endekslidir. Dikkat edin, tarihlen bakın böyle, o şeye bakın. Şamaları var ya padişahların, sarık küçüldükçe devlet küçülmüş... Sarık gitmiş, Yunan fesi gelmiş Devlet-i Ali'ye, Yama Hasan'ın böreği gibi Bitmiş, bitmiş Neden? Sarık gitti, Resulullah diyor ki Sarı ümmetimi indirdim, Allah onları alçak edecek Araplar sarık sarıyor mu? Yok! Araplarda da bitmiş e, Araplar bir buçuk milyar İslam alemi, dünyada bir mahalle kadar hükmü var mı? Yok! Çünkü Arap'ı da Acem'i de karar vermiş, sünneti terk etmiş Peygamber'in yolunu öldürmüş Allah'ın yardımı gelir mi? Gelmez. Yoluma uyarsanız düşmanınıza galip geleceksiniz. Yolumdan çıkarsanız Allah sizi korkutanları başınıza musallat edecek. Bak ödünüzü koparacaklar. Höt dedikleri vakit çil yavrusu gibi dağılacaksınız. Ne cami kalacak ne cemaat kalacak. Sizin kalplerinizden düşman korkusu çıkarılmayacak. Amerika korkusu nasıl şimdi bu millete? Allah korkusundan beter. Tövbe ya Rabbı alemin. Evet adam Allah'tan korkmuyor şerahatı inkar ediyor ama Amerika inkar edemiyor Amerika bir şey desin bakayım tersini söylesin ödü kopar. hatta te'udu ila sünneti siz benim sünnetime tekrar dönünceye kadar düşman korkusu sizden çekilmez diyor hadise bak ya zamanını da belirtiyor sünnete döndük mü Allah'ın yardımı bize dönecek inşallah İslam'ın heybeti gelecek inşallah Hemen kardeşim geçen gün piyes yaptılar televizyonlarda da oynattılar haberlerde bir yerde ismini veremeyeceğim bir yerde bir piyes yaptılar o piyeste sakallılar, sarıklılar, cübbeliler, çarşaflılar, lan hakaret ettiler ve dediler ki yakında dediler ki Türkiye sakallıların, sarıklıların, cübbelilerin, çarşaflıların, hocaların, şeyhlerin, müritlerin, meczupların, tekkelerin yeri değil bunlar buradan çıksın başka vatana gitsin dediler Allah! aynen böyle söylediler ya Dağdan geldiler, bağdakini kovuyorlar. Kimi nereden kovuyorsun sen be? İstanbul'u fetheden kim? Fatih Sultan Muhammed Han, Cennet Mekanı Aleyhi'l-Rahmetü vel Hazretleri, Peygamber'in metine mazar olmuş, Letüftehannel-Kostantiniyyetü, Feleni'mel emîr-ı emîrâ, öleni'mel-ceîşü de al-gel-ceîş. Elbette İstanbul fethi olacaktır. Bukhari bu hadisi rivat ediyor, tarihi Kebir isimli eserinde. Sahihinde yok, tarihi Kebirinde var. sahiptir İmam Suyut'u alıyor. Elbette İstanbul fethi olacaktır. Onu fetheden ne güzel komutan, onun ordusu ne güzel askerdir. O ordu, o asker, o Fatih, başlarında ne vardı? Benden büyük sarıklar yok muydu? Hepsi sakallı değil miydi? küpbeli şavvalı değil miydi? Aileleri çarşaflı değil miydi? Kimi kovuyorsun sen? İstanbul'un hepsi Fatih Sultan'ın vakfiyesidir. Kimi kovuyorsun? Müslümanlar çıksın gitsin. Bu ne demek ya? Bu ne hakaret ya? Bin senelik tarihimiz var. Selçuklulardan beri dinimize sahip olmuş bir milletiz ya. Bu ne oldu? Benim bin senelik kültürüm var. Senin kaç senelik kültürün var? Ne konuşuyorsun? Mazin, mazin kaç kuruş? La havle ve la kuvvete illa billah. Din düşmanlığının ne manası var ya? İslam şekillerinin, İslam nişanlarının düşmanlığının ne manası var? Milli mücadele neyle başladı? Maraş'ta Fransız askeri bir müslüman kadının çarşafına tokununca sütçü imam bastı kurşunu bütün memleket ayağa kalktı milli mücadele sütçü hareketle başladı neden namus yüzünden çarşaf yüzünden başladı E İstiklal savaşı İstiklal savaşının bütün erleri askerleri müslüman insanlar şehitler gaziler vatan toprakları hep onların kanıyla yoğrulmuş bu insanlar, he? Çanakkale'deki yatan şehitler Gavurlar geliyor şimdi o Çanakkale savaşına katılan gazilerden var ya şimdi hani 90'lık çınarlar yeni yeni ölüyorlar Bir de onların karşılığında da demek 90'lık kaşer gavurlar var gavur tarafında Mesela o savaşa katılmış karşı taraf var ya İngiliz, Fransız Onlardan geçenlerde birkaç seneler ver, epey seneler evvel birisi gelmiş Diyor ki o Çanakkale Harbi'ne katılanlardan diyor var mı bize bir gösterin diyor. Bir tane gazilerden gösterdiler yani budur. Yok ya dedi biz orada minarekada adamlar görüyorduk dedi. Onlar nerede ya? Melekleri görüyorlar. Allah yardımını indirdi. Çanakkale geçilir mi ya? E Müslüman ordusu elhamdülillah geçilmez. En yakın tarihimizde şurada Kıbrıs'ın fethinde bile... Mevla ne yardım etti? Harbe katılan komutanlardan, subaylardan anlatanlar oldu. Ne dediler? Rumlar mevzilenmiş, dinsiz kitapsızlar. Bak dün yine mesela, Rauf anasının kemikleri oradan oraya nakledilecek. Hoca diyor ki haberlerde sarımı cübbemi taktırmadılar bana diyor. Rum gavuru sarık cübbe taktırır mı ya? Oradan Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nın anasının kemikleri nakledilecek hoca hani mezarı açsın diye sarığını taktırmamışlar adama ya mevzilenmiş orumlar böyle Türk askeri oradan efendim gemiden kıyıya çıkınca tabi onlar mevzilenmiş bunlar ortada kıyıya çıkınca bir kurşun gidiyor askerler böyle yığıldı şehitlerden sahil boyu o zaman komutanın aklına geldi dedi ki Allah yerek diyerek yürüyelim dedi bak orada bir müslüman komutan orada dedi ki Allah diyerek yürüyelim Emâblâne buna isteyebilir. <Sessizlik> ya eyuha lâdin âmanu, ızâlquitum hadi namazda Allah'a Ekber namazda değil ki ey inananlar düşmanla karşılaşırsanız sebat edin kaçmayın Allah'ı çok zikredin o zaman kazanırsınız bak Allah Allah Allah Allah, harpte Allah Allah demiyorlar e, o zaman Allah Allah demek tarikatçılık mı oldu huculuk mu oldu şeriatçılık mı oldu yasak mı oldu günah mı oldu vebal mı oldu e, harp yapılsa şimdi Yunan gavuruna karşı nasıl saldıracaksın Allah Allah Allah, Allah diyerek saldıracaksın e Kıbrıs'ta öyle yapıldı elhamdülillah bak diyor ki Allah Allah demeye başlayınca diyor harba katılanlar kurşunlar diyor buradan geçiyor buradan geçiyor buradan geçiyor vız vız vız Mayıs yağmuru gibi kurşun yağdı bir tanemize isabet almadı şehitlerin üzerinden geçip Kıbrıs'ı fethettik Allah'ın izniyle elhamdülillah Efendim kardeşlerim din-i İslam Müslümanların şerefidir ya her yerde yardımı, yardımcısıdır İstiklal savaşında bütün o çarşaflı peçeli Analarımız bacılarımız savaşmadılar mı ya Onlar kazanmadılar Hatta bir mevzideydi Oranın komutanı yenilecek Duruma düşünce Oradaki Allah dostlarından bir neneye gitti Dedi ki nene dedi Çok zor duruma düştük dedi Bir duanı rica ediyoruz dedi O nene de Allah'ın nazlı kullarından imiş Açtı ellerini dedi Ya Rabbi dedi ben bu zamana kadar bir Müslümana bile saçımın telini açıp göstermedim sen şimdi gavurlara mı benim başımı açtıracaksın hemen Allah'tan yardım geldi ya yani demek Allah'ın bu kullarıyla kazanıldın şimdi sen oturduğun dalı keseceksin he Müslümanın burada yeri yok ne demek ya bunları kovacağız başka vatana gitsinler hubbul <gül> vatan vatan sevgisi imandandır ya vatansız iman olur mu vatansız ibadet olur mu ya Efendi kardeşlerim Meseleler bundan ibarettir Bugün dünyada Kılık kıyafetle uğraşan Bir devlet bulamaz Bak ne diyorum Yunanistan'dan geliyor adam Sarıklı ya Geçen hafta bizim sohbetteydi Bir cemaattan birisi var Yunanistan vatandaşıdır Orada sarıkla geziyor serbest <gülüyor> e, ge Geliyor burada sohbet İsviçre ordusundan iki tane subay geldi. İsviçre ordusunda subay. İkisi de Türk vatan şeyidir, asıllıdır ama oranın vatandaşı olmuşlar. Orada doğmuş, büyümüş. Orduda subaylığa ilerlemişler. İsviçre ordusu diyor ki siz diyor Müslüman olduğunuz için sakal bırakmanız serbesttir. İki subay sakallı. Ve onlara demişler size bir mescit tayin edelim. Burada namazlarınızı kılın. Bir mescit yapmışlar. Onlara ikisi de namaz kılıyorlar ve hatta demişler ki siz Hahamların, papazların kestiklerini yemezsiniz, gıdasız, etsiz kalmayın diye Müslümanların kestiği besmeleli et, et getireceğiz size. Hürriyet budur, insan hakları budur. Müslümanlar da bunu istiyor ve bunu isteme her Müslümanın hakkı var. Efendi kardeşlerim, şimdi onun için. Sara düşmanlık, sakala düşmanlık yapılmasın. Allah'ın yardımı sünnetle, Allah'ın yardımı ümmetle, Allah'ın yardımı ehli sünnetlendir. Bir misvak. Misvak ne olacak misvak? Misvak. Adam misvak kullanıyor. Öbürü dedi ki: "O odunu ne soktun ağzına?" diyor. Ulan ne kaba adam ya. Odun işte kendisi odun ya. Ya o kardeşim buna odun denir mi? bak Resulullah böyle ki: "Es-sivakü meta'atun lil-femi merdâatun rabb misvak diyor ağzı temizler Allah'ı razı eder misvakla kıl alınan abdestle kılınan namaz misvaksız kılınandan yetmiş rekattan eftaldir sarıkla kılınan iki rekat sarıksız kılınan yetmiş rekattan eftaldir şimdi bu odun ama kardeşim bu şimdi bunun görevi başka bu peygamberimizin ağzından düşürmediği sallallahu aleyhi ve sellem ağzını bundan mübarek temizlediği diş fırçasından bile daha eftal niye diş fırçasında? fırçalamak yasak değil macunlar fırçalarsınız ama abdeste fırçalamakla 70 derece alamazsınız illa da misvak çünkü neden fırça bile mikrop üretiyor ve mikrop türetiyor ve mikrobu tutuyor bu mübarek incelenmiş mikrop tutmuyor <gülüyor> ya ağacı incelenmiş mikrop tutmuyor şimdi Allah'ı razı eder diyor Resulullah bu Allah'ı razı eder buyurulan bir maddeye bu otundur diye hakaret edilir mi ya Hadis var kaç tane hakkında ya. La havle ve la kuvvete. Emirül Müminin Hazreti Ömer radıyallahu an devrinde bir müfreze yollamış, bir kaleyi düşman kalasını muhasaraya olmadı düşünemediler. Tarih kitaplarımız kaydeder. 25 gün kadar muhasara olduktan sonra dediler ki bu kâvurlar bize bu kadar dayanamazdı nasıl bu sefer dayandılar şaşırdık komutanları Hazreti Ömer'e Medine'ye adam yolladı mektup yolladı Hazreti Ömer mektubu okuyunca cevap yazdı ki iyi araştırırsınız bulursunuz belki içinizden bazılarınız bir sünneti terk ediyorsunuzdur da onun için yardım olunmuyorsunuz bir araştırdılar baktılar ki misvak kullanmıyoruz e biz evde bile kullanmıyoruz adamlar hatta telaştan unutmuş. Başladılar misvak kullanma. Başladılar misvak ağaçlarından kestiler, edindiler, uçlarını yontdular, ağaç dişlerini misvaklarken kavurların gözcüleri, kalelerin kulelerinden bakarken, "Ya bu Müslümanlar dişlerini biliyorlar, bizi mi yiyecekler?" Allah bir korku attı kalplerine, kale düştü. Müslüman, bak kalpler Allah'ın elindedir. isterse aslanı kedinin karşısında, tilki eder. İsterse bugün Amerika'nın kalbine korku atsa bir adama onu mağlup ettirin. Bak Kur'an-ı Kerim'de kaç tane ayet var. Allah düşmanlarınızın kalbine korku attı sizi öyle ya galip kıldı diyor. Resulullah Efendimiz bir kaleyi kuşattığında düşman yenilmemişti. Orada da Allah kalplerine bir korku attığında dediler ki bu kale Müslümanlara kalacak herhalde biz yenileceğiz. Bari biz bu kaleyi dediler içeriden yıkalım. Onlar başladı içeriden yıkma, Müslümanlar dışarıdan yıkma. Mevla diyor ki ben adama korku atarsam kalbine evini yıktırırım kendi elinle. Kur'an'da Haşr suresinde: "Yuhribune <gülüyor> buyutum bi aidim ve aidil mu'minina fa'tabe ru Ey basiret sahipleri ibret alın. Allah kuluna yardım etmek istedi mi? Sinek ordusuyla yardım eder. Rüzgar ordusuyla hendekte yardım etti. Allah'ın rüzgar ordusu bugün duruyor. Kim buna karşı durabilir? Göktelenleri havaya savuran kasırgaları yaparsa. Allah'ın rüzgar ordusu yağmur ordusu duruyor, bir yağmur sel bastırsa hepsini buhar götürür Allah'ın orduları bitmedi Ne orduları var? Mevla bir yardım etmek istedi mi neyle yardım eder? Bir değnekle yardım eder İmsakül asa sünnetüle bir alametül mü'min 40 yaşından sonra baston kullanmak, bütün peygamberlerin sünnetidir ve mü'minin alametidir O bir baston, bakarsın ne ister o sünnete uymak Musa aleyhisselam neyle kurtuldu? Geldi denizin dibine Düşman arkadan firavun ve avanı geldiler Musa'nın ümmetinde bir at yok Hepsi dedeler, neneler, köleler, çocuklar Firavunun ordusu 1 milyon 600 bin Hepsi delikanlı erkek atın üstüne binmiş hepsi Dünyada şimdi böyle öyle böyle ordu yok 1 milyon 600 bin O günkü nüfusa göre ya sanki bütün dünya oraya gelmiş Firavun hepsini toplamış Tam denize geldiler, dayandılar. arkada düşman, önde deniz. Mevlana vurdu. Ya mucize, yıldırıp be gel bahar, deneğini denize vur. Bak Allah yardım edecek mi bu kula? Bir vurur vurmaz. Fen felqa ve kane kullu firkin kat taudil azim. 12 yol oldu, denizin dibi kurudu, güneş çaldı, rüzgar vurdu. Beni İsrail ümmeti, mucacamın ümmeti. Ayakları bile ıslanmadan 12 kabile, 12 yoldan karşıya geçti. Ve geçer de, geçmez de Firavun ve avanı da denizin yollarına girdi. Bu arada o Müslümanların gözünün önünde baktıkları yerde Mevla burası Firavun hanedanını bozdu. 1 milyon 600 bin kişilik kuvveti. O anda Rabbim o dalgaları üzerlerine getirerek o açılan kenarda duran deniz buz gibi buz dağları gibi bekleyen suları üzerlerine kapatarak kızıl denizin dibinde balıklara yem etti. Bir değnek işi bitirir Allah istediği zaman. Biz o Allah'a iman etmişik. Celle şanü celle celam. Efendim kardeşlerim sünnet-i seniyeye Rasulullah Resulullah'a edecek, sallallahu aleyhi ve sellem ona verilen heybet manevi heybet bize de verilecek Buyurdun usurtu bir ruhu bir mesir ateşe erin bana beş haslet verildiği hiçbir peygambere verilmeyen bir tanesi nedir bir aylık yoldan beni duyan düşman korkmaya başlar diyor Allah onun kalbine bir korku atar daha benim oraya gitmeme bir ay kala titremeye başlar peygamberimizin heybeti buydu bekçisi mi vardı kapıcısı mı vardı koruması mı vardı ama körenin ödü kopar Düşmanlar. İşte bir hadise yazdım size Fıtratı Tahir Risalesinde Kiminiz okudunuz kiminiz belki okumadınız Okusanız da dinlemek gibi olmuyor Dinlemek canlı oluyor Resulullah Efendimiz hicretin 7. senesi Sallallahu aleyhi ve sellem Muharrem-i Şerif ayında Dünya devletlerinin Krallarına İslam'a davet çağrısı Mektubu yazdı Bu mektupların içerisinde Rum kralı Kayseri Acem kralı Kisra'ya da yazdı Kisra'ya yazdığı mektubu Abdullah İbni Hüzafe isimli sahabeye verdi, bunu dedi Bahreyn emrine, yani Kisra'nın Bahreyn görevlisine, valisine ver, o da Kisra'ya ulaştırsın. Bu mektuplar, krallara ulaşınca Kayser, Rum İmparatoru çok saygıyla karşıladı. Mektuba hürmet gösterdi. Ama iman etmedi. Hatta iman edesi de geldi, birkaç kere iman eder gibi oldu etrafındaki papazların yüzünden. Onlar onu korkuttular, dinden döndü. Yani... Dine giremedi diyelim Kayser büyük kaybetti yani Mesela Habeş kralı Necaşi ne yaptı İman etti ne büyük adam oldu Kur'an onun hakkında ayetler indi mübarek Ama Kayser Rum kralı Perişan oldu yani iman edemedi O şerefe erişemedi Fakat saygı gösterdi Yani mektubu saydı Acem kralı Kisra'ya mektup gidince Kisra dedi bu adam kim oluyor Dedi beni dinine davet ediyor dedi Mektubu paramparça etti فَدَعَا عَلَيْمَ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقِينَ Resulullah Efendimiz'e haber gelince Efendimiz de ona beddua etti o ve adamları devleti tacı taktı benim mektubum gibi parçalansın dedi Kisra belayı buldu ama anlamadı bunun üzerine Kisra bununla da yetinmedi Yemen emiri o zaman Kisra ne demek biliyor musunuz şimdiki Amerika Dünyada iki süper devlet vardı, biri Kayser, biri Kisra, yani biri Acem İmparatorluğu, biri Rum idi o zaman. Bunun üzerine Kisra Yemen emiri bazan, bazana dedi ki, yani mektup yolladı, çabuk dedi iki tane kuvvetli, kelli felli adam seçesin, Hicaz topraklarında bu beni dinine davet mektubu yollayan adama gönderesin ve bu adamın ya kellesini getiresin ya kendisini getiresin. Efendimiz'in üzerine hey gidi serseri kisra iki adam onu getirebilir ve ona iki bin kişi de az gelir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar kuvveti vardı? Evet. cennet erkeklerinden 40 erkek kuvveti dünya erkeklerinden dört bin erkek kuvveti yani dört bin kişiyle tek başına çatışabilir galip gelir ya bir kere bir gavura böyle ya übey ibn-i ya bir gavur idi şeyin üzerinde Efendimiz'e saldırmaya geldi gel gel dedi geldi geldi geldi ve bir vurdu herif bir devrildi dedi ne dedi biliyor musun iki kabile üstüme vursa bu kadar ağır gelmezdi dedi vallahi öyle dedi kainatın efendisi ya korkmak nerede ya onda korkacak iki adam yola Kisra kendine güveniyor çok güçlü ya iki adam yeter iki adam gönder kuvvetli güçlü olsun onu bana getirsin gelmiyorsa kellesini getirsin hee Yemen emrine mektup geldi U, Kisra'nın emri baş üstüne hemen iki adam görenli. birinin adı Bazeveh olacak birinin adı Kharkhusrev Bu iki kişiye doğru Hicaz'a gidin Bu adamı bulun Bunu bana getirin ben de Kisra'ya yollayacağım Gelmezse işte kafasını uçurun kellesini istiyor Peki dediler Geldiler Yemen'den gelen yol Taif'ten geçer Taif Mekke'ye 90 kilometre Taif'e geldiler ta, yolda bir ad, taifli bir adama rastladılar Dediler ki bu adamı arıyoruz Nerede bulacağız Dediler ki siz bu adamı buralarda zor bulursunuz O Mekke'den hicret etti Medine'ye göçtü Niçin arıyorsunuz dedi Merak etti o da müşriklerden imiş Zaten taif ehli o zaman müşrik gidi. Mekke'de müşrikti o zaman Fetihten evvel Niye arıyorsunuz? Dediler ki bu Kisra'ya bir mektup yazmış, Kisra'nın kafası bozulmuş, onu Kisra'ya götüreceğiz. Oh dedi, şimdi rahat ettik. Biz bundan baş edemedik dedi, bunu dedi Mekke'de de baş edemediler. Medine'ye geçti, bu devlet kurdu, efendim milleti etrafına topladı ama şimdi dedi ki buna kafayı taktı, bunun hakkından geldik dedi. Mekke'de yayıldı, tarihte yayıldı, Kisra Muhammed'i istiyor sallallahu aleyhi Oh dediler, adamın hakkından geldiniz. Bunlar doğru Medine'ye yollandılar, Medine münevvereye geldiler. Efendimizi aradılar sallallahu aleyhi ve sellem, adresini buldular, kapıda bekçi yok, koruma yok, bir şey yok, çat kapı girdiler. Efendimiz öyleydi sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat Rasulullah görünce böyle, piştiştirdiler. O iri yarı adamlar, kelli felli en kuvvetli adamlar. Oturdular, niçin geldiniz di. Dedi. Dediler, sen kisraya mektup yazdın, böyle böyle, o da seni istiyor şimdi bu bizim görevimizdir mutlaka seni götürmemiz lazım ama seve seve gelirsen Yemen emiri bizim emirimiz Kisra'ya bir mektup yazar bu işi biraz yumuşatırız itaat etti laf dinledi geldi falan dersek onun da sana belki bir şey yapmamasını sağlarız yani illa da gel sen bu işi böyle pastıral için çünkü götüremezlerse onlar yanacak onun için götürmek istiyorlar Yoksa dediler gelmezsen ne olur? Gelmezsen Kisra senin de bildiğin gibi dünyanın şehin şahıdır, Medine'yi de yakar. Ordularıyla buraya bir yürürse bütün insanları yakar, yıkar. Onun için sen kolaylıkla gel. Şimdi bizden birine böyle bir durumda efendim dünyanın en büyük imparatorunun adamları gelip seni istiyor dedikleri biz ne yaparız? Tutuşuruz. Ay beni görmemiş olun, ben kaçayım buralardan bulamadık dersiniz şöyle Nasıl Efendimiz adamlara ne diyor biliyor musun? sallallahu aleyhi ve sellem şimdi bu iki adam mecusi kisra mecusiydi ateşperestti İran o zaman şimdi adamlar sakallarını tıraş etmişler bıyıklarını uzatmışlar mecusi işi Resulullah Efendimiz 60 yaşına geliyor sallallahu aleyhi ve sellem o yaşa kadar bir tane sakalını kesen adam görmemiş çünkü müşrikler de sakallıydı Mekke'de niçin İbrahim aleyhisselamın dini üzere kalıntı örf bakımından müşrikin o dini imanı sünneti yok örf olarak Efendimiz hiç sakalsız bir adam görmemiş ilk bunları sakalsız görünce mübarek yüzünü çevirdi bunlara bakmak istemedi burada Fıtratı Tahir'de 105. sayfeden 112. sayfaya kadar Allah aşkına okuyun Okuyun ya Celle ye. Ne yazıyor orada Yarın kabre girdiğimiz zaman Münker Nekir şu hale de, Resulullah Efendimiz'in sureti görünecek Aynı resmi gelecek Her mümine münafaa sorulacak Buzat hakkında ne biliyorsun İşte o zaman bu Buhari hadisinde geçiyor o zaman mümin bu benim peygamberim diyecek münafık bilemeyecek cevap veremeyecek Allah bizi tanıyanlardan eylesin ey müslüman bugün onun sünnetini tanı ki yarın da o seni tanısın bak o adamlardan yüzünü çevirdi yarın mahşerde Resulullah'ın şefaatini istediğin zaman senin yüzüne bakmak istemezse ne yapacaksın sen niçin peygamberinin yüzüne benzemiyorsun sen niçin düşmanların suratına yüzünü benzetiyorsun ben sana bunu vaaz ediyorum, Allah için diyorum, duyuruyorum sana. Senin menfaatına konuşuyorum. Adamlara ne diyor biliyor musun? Yazıklar olsun size. Kılığınıza, kıyafetinize. Bu ne vaziyet? Bu suratınızın hali nedir? Sakalları yoldunuz, bıyıkları saldınız. Bak adamlar diyorlar ki, Kisra seni istiyor diyorlar. Mutlaka gideceksin diyorlar. Bak, o da diyor ki, niçin sakal kesiyorsunuz diyor. Tesadüde bak. Onlar da diyorlar ki bizim Rabbimiz bize böyle emrediyor töveyi Arap. Onların Rabbi kisraymış. <gülüyor> Rabbimiz Efendimiz öyle ki velakinne Rabbi emrani bir ifa ilhiyeti ve sharbi. Benim Rabbim de bana sakalımı uzatmamı, bıyığımı kısatmamı emrediyor. Müslüman'a yakışan budur. Şimdi onlara diyor ki gidin diyor şimdi başımdan yarın gelirsiniz ben sizle gelir miyim gelmez miyim haber veririm size vahiy bekliyor Mevla'dan bakalım Mevlana buyuracak adamlar misafir oluyorlar Medine'de elçiye zeval yok elçi o gece Resulullah Efendimiz'e gökten haber geliyor Allah Allah ne büyük yerden haber geliyor ne sağlam yerden vahiy geliyor ne haber geliyor o gece Allahu Teala Kisra'nın oğlu şirevehi babası Kisra'nın başına musallat ederek babasını ona öldürtüyor ve Kisra o gece geberiyor. Oğlu gebertiyor. Fakat o zaman da bir yerden bir yere haber haftalarda gider. İran neresi, Yemen neresi, Medine neresi haber nereden gelecek? Haberleşme yok. 2-3 haftada, haftada mektuplan haber geliyor. O gece Kisra gebermiş. Kimsenin haberi yok ki. Efendim sabah dedi ki şu kuvvetli elçileri çağırın bakalım. Pehlivanları. Gelsinler. Geliyorlar. <gülüyor> ne oldu? Ne cevap vereceksin? İnna Rabbi kat katel elle ile terabbekuma. Bu gece benim Rabbim sizin Rabbinizi gebertti diyor. Herifler ne diyor bu ya? Benim Rabbim Allah. Sizin Rabbiniz Kisra'ydı. Benim Rabbim sizin Rabbinizin hakkından geldi. Bu gece bir iş, işini bitir. Nasıl oldu ya? Bak diyor. Size söylüyorum Cemaziyel Ahır ayının 10. gününün Çarşamba gecesi Yani 10. günün gecesi çarşambaya çatıyor Geceden 6 saat Geçince oğlu Şirevehi Musallat etti babasını öldürdü Tahtı tacı baş eline aldı Saatine kadar vahiy gelmiş bak Gecenin saat 6 saat geçtikten sonra Adamlar diyorlar bana bak Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Kisra'yı oğlu öldürdü diyorsun. Bu ne büyük bir iddiadır. Dünyanın en büyük imparatoru hakkında. Biz senden bundan daha basit bir şey için intikam almaya geldik. Niçin onu dinle davet ettiğin için. Sen şimdi diyorsun ki Kisra ölmüş. Nasıl dersin bunu? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor. Biz bunu gideriz. Aynen böyle Yemen emirimize bildiririz. O da Kisra'ya haber gönderir. Ondan sonra sen ne olacağını düşünürsün. Bizden efendim şey gider. Mesuliyet gider. Söyleyelim mi diyorlar bu haberi? Yemen Emirine, "Nâmaḫbiraû da ve kullâlû, ve ma kisra ve hafiri." Evet, gidin benim tarafımdan kisra zaten geberdı. O daha duymaz. Yemen Emiri sizi bana yollayan bazana bunu bildirin. Kisra helak olmuştur ve ona deyin ki benim dinim ve devletim kisra'nın ulaştığı her yere ulaşacaktır. Bak şimdi o zaman Efendimiz daha sırf Medine'de Ama ne diyor benim dinim ve İslam devletim Kisra bugün dünyanın yarısını parsellemiş o zaman Oraları hep benim dinim alacaktır Ve benim dinim atların tırnaklarının Develerin ayaklarının bastığı dünyanın en uzağına kadar varacaktır Oldu mu olmadı Daha da olacak Viyana kapılarına kadar Osmanlılarla dayanmadı mı Hz. Ömer zamanında İran her taraf fet olmadı mı? E? Ne kaldı? Kisra'nın, Kayseri'nin mülkü mü kaldı? Ama esas ne zaman olacak inşallah? Mehdi hazretleri zuhur edip İsa aleyhisselam gökten nüzul ettiğinde o zaman zaten dünyada müşrik kalmayacak inşallah. Yani bu din dünyaya hakim olacak. Gecenin gündüzün girdiği yere gireceği müjdesi takip edecek inşallah. Ve bir de diyor ki Yemen emrine deyin ki bu devlet reislerinin korkusu din değiştirirsem Müslüman olursam ne olur tacım tahtım elimden gider korkusu olur koltuk sandalye derdi bunlar da çok olur. Onun için ona deyin ki eğer Müslüman olursa onu Yemen valiliğinden azletmeyeceğim yine valiliğe devam edecek İslam valisi olarak devam edecek ve elim emrindeki orduyu yine ona teslim edeceğim Ona ben yani vazifesinden azletmeyeceğim. Bunu da söyleyin ki Müslüman olmasına teşvik olsun. Har vardı işte. Har o iki kuvvetliden biri. Har de bir altın kemer hediye etti. Efendimiz altın gümüş takmazdı. Efendimiz de bütün dünyanın kralları hediye yolluyordu. O hediyeleri böyle bunlara veriyordu. Çünkü Müslüman altın takamaz, gümüş takamaz. Kemer olarak o har hediye verdi. Öbürüne bir şey verdi. Hadi güle güle. Bu iki elçi yollandılar Yemen'e. Geldiler Bazan'a. Yemen emri de bunları bekliyor hararetle ki Kisra'ya haber yollayacağım, Kisra bir şey soracak, ben vazifemi yaptım yapamadım. Bunlar geldiler huzura, ne oldu? Yahu dediler bir adama bizi yolladın ödümüz koptu ondan ya. Niye dedi ya, korumaları mı çoktu dedi. Yok ya ne koruması var ne bekçisi dedi çat kapı girdik içeri. Eee heybeti var adamın yahu dedi, ödümüz koptu. ya Bu heybet nedir? maneri heybettir Allah'ın verdiği heybettir bu boyla, bozla, hırkayla, kürkle rütbeyle, makamla değil onun hakiki ümmetlerinde de o heybet var mı? Ha! Onun sünnetime uyanlara diyor düşmanlarının kalbine Allah korku salar dostlarının kalbine muhabbetini ilka eder diyor sünnetime uyan sünnet aynı bu heybeti getir Hz. Ömer nasıl? Anh. ne heybet ne? Rum Kayserin elçisi gelmiş Medineye Hazreti Ömer döneminde. Vallahi Allah'ın Rum kralının elçisi, dünyanın süper devletinin elçisi. Şimdi bugün Amerika'dan elçi gelecek. Bunlar neptesiboz bozulur oturduğu yerde. Gelmiş Medine'de Emirül Müminin'in köşkünü arıyor. Nerede? Kimse de ilgilenmiyor falan. Çünkü Hazreti Ömer'in köşkü var mı? Yok. E o zaman da devlet çok ilerlemiş tabi fetihler falan olmuş. Onun için kim bu adam diye elçi yollamış. Kimse efendim alıp götürmemiş bir nene koca garı demiş ki çok konuşma demiş kralın sarayı nerede marayı nerede. Pağla şuraya demiş atını eşeğini götüreyim seni emir müminliğini buluruz şimdi bir yerde. Ya elçi öyle bir şaşırmış ki ben demiş dünyanın hangi devletine gitsem beni kral gibi kaçırıyor çünkü en büyük kralın elçisiyim. Kral gibi karşılanıyorum, burası ne biçim yer dedi ya, koca karı bile bana hava atıyor dedi ya. Bağla şuraya şeyini demiş, çok konuşma sen de, nereden geldin sen de, Rum kralın elçi şimdi hava atıyor bu? ne hava atıyorsun demiş. Kralın sarayını arıyormuş. Gel emir-ülmümünle gidelim, bir de götürmüş onu, Hazreti Ömer ağacın dibinde uyuyor, horlaması da duyuluyor. Tek başına başında bekçi yok. Devletin reisi, bekçisiz nasıl yatar? Korumasız. Rum elçisi ne demiş onu görünce biliyor musun? Ey Ömer adaletli davrandın onun için emin oldun bizim krallarımız da zulmettiler onun için korkak oldular çünkü adalet yapan kimseden korkmaz ki kimse düşmanı olmaz ki ama zulüm yapan herkesten korkar kain korkak olur 40 tane korumayla gezeceksin ya zulüm yaparsan öyledir başlamış elçi titreme Hazreti Ömer daha uyuyor demiş bu uyurken ben titreme aldı beni bu uyanırsa ben nere kaçacağım bir uyandı mubarek radıyallahu anh dediler ki Rum elçisi gelmiş Kayseri elçisi gelmiş. buyursun dedi elçiye ceval yok ondan sonra İslam'da elçi misafirperverlik vardır yedirilecek içirilecek dedi yoldan geldin açsındır seni göndereyim de yemek ye öyle konuşuruz dedi Rum kralı ne diyor onun hakkında Rum kralı Hazreti Ömer'den baş ağrısına ilaç istedi. Dedi başımın ağrısı geçmiyor. Rum kralı kaçtı. Hiç başımın ağrısı geçmiyor. Ne olur dedi bana bir ilaç Allah. Nazde dönerdi. Bir takke yollamış ona. Takkeyi koydu kafasına. O anda başının ağrısı demek migren miydi neydi Başının ağrısı geçti. Oh dedi ya. Bir denedi ki rast mı geldi takkeden mi geldi diye. Bir açtı şöyle acar açmaz uuu hemen koydu. Sonra dayanamadı dedi buna. Şunun içini bir açın dedi. Bu takkenin içine bir şey yazdı bu adam. Dedi. Bir de Ağaçlar Takke'nin kubbesine, içine yazmış, Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Ömer bir besmeleyle herifin başının ağrısını geçiyor. Hem gavurun bile başına yaramış. Biz de 104 kitabı yazıyoruz Müslüman'a herifin hastalığı artıyor tafetler. <gülüyor> ne olacak? Yazan hocanın eli bozuksa, ağzı bozuksa, Kur'an besmele aynı mucize, Fatiha aynı, Kur'an'ın yardımı aynı, Peygamber'in nusreti, sünneti aynı. Ümmetin heybeti aynı. Ama bizim imanlar aynı değil. Müslüman. liman zafiyeti var. Kalpler körlendi. Yoksa bize şey değişmedi. Kur'an'ımız aynı duruyor. O bir besmele dünyaya kaldırır. Ama besmeleyi kullanacak ağız lazım. O haramlardan sakınan, adaletli insanlar. Nerede? Hazreti Ömer gibi. Radıyallahu anh. Adama dedi ki Rum elcisine istersen göndereyim seni yeme. İstersen de ben de yemek yiyeceğim benimle ye. O da düşündü ki şimdi gönderdiği yere gidersen belki cılız yemekler olur. Ben dedi krallan yiyeyim ki yani onun yemekleri yağlı olur. Yandığı gündür, aç kaldığı gündür. Çünkü dedi ben sizden yiyeyim. E peki dedi benimle yersen bir çörek çıkarttı yarısını ona verdi yarısını kendi yedi. Ulan dedi keşke oraya gitseydik belki orada daha yemek var. Hazreti Ömer ne yiyecek? Gitmiş bir vali ziyarete valilerini teftiş ederdi radıyallahu anh ama ne adalet yapardı mübarek bütün valilere giderdi böyle denetleme gitti bir valinin evine vali çıkarttı buna 3-4 çeşit yemek koydu sofraya önüne dedi ki valiye bu yemekleri dedi bu halk eyaletin vilayet halkının en fakiri yiyebiliyor mu dedi ne en fakiri en zengini bile yiyemez valini yediği mi? Vali de demesin mi ulan hiç deme Gazi Ömer'i tanımamış. Demesin mi ki herkes valimi de dedi böyle yemek yiyecek. <Gülüyor> Hazreti Ömer, sen dedi koyun çobanlığı yapamazsın. Seni kim vali yapmış dedi be. Hazrettim seni dedi. Görüyor musun la Böyle adam. Hazreti Muaviye bile sitemedi. Hazreti Muaviye radıyallahu Allah'ın Resulullah'ın vahi katibi, emini. Onsuru Abu Bekir'in Şam valisi, Hazreti Ömer'in Şam valisi, Hazreti Osman'ın Şam valisi. Ama Hazreti Ömer Şam'ı ziyarete ilk gideceğinde ne oldu? Kölesiyle nöbetleşe deveye biniyor. Kölesiyle. Kölenin ödü kopuyor, binmeyecek de emir var. Bin diyor, mecbur biniyor. Köle ne kadar bindiyse iniyor, Hazreti Ömer o kadar biniyor, iniyor. Tam Şam'a girecekler, bir dereden geçecekler böyle çaydan. Sıra nöbet Şam'ın uluları da Hazreti Ömer'i ilk geliyor diye Karşılamağa çıkmış istikbale tam karşılama merasiminde Emirül Mümin'in geliyor Şam'a ilk giriyor nöbette geldi köleye Hazreti Ömer ne dedi köleye bin e kendi şimdi çaydan geçecek ayakkabı ayakkabıları çıkarttı Pacaları da sıvadı girdi dereye. Hz. Muaviye yaklaştı dedi ki Efendimiz emirul müminin şimdi dedi Şam'ın uluları sizi karşılamaya çıktı böyle pabuçlar elinizde bacaklar sıvanmış dereye girmiş vaziyette bir isyanı bir emirul müminin heybeti vardır onun için ben köleye rica ederim köle iner siz binersiniz sonra yolda ödeşirsiniz dönerken mesele değil burada bu merasimde yakışmayacak deyince Hz. Muaviye ne de, niye ne dedi biliyor musun? Ey Mavi'ye dedi. Nahnu kavmuna azzenallahu bil İslam. Biz şeref bulduysak, ulu olduysak Allah bizi İslam'la aziz etti. O İslam da bana adaleti emretti. Şimdi kölenin sırası o binecek, ben ineceğim. Ben heybetim varsa İslam'dan aldım o heybeti dedi. Tamam mı? Eğer Peygamber'in emini olmazsan, Ebu Beklin valisi olmasan seni de azlederdim dedi. Böyle adam Hazreti Ömer. Radıyallahu anh. Onun için Mevlana ne diyor? Heybeti hakkest nistelkest O Hazreti Ömer'in heybeti neydi? Yamalıklı cübbenin heybeti değil Allah'ın heybeti Bir cübbe giyerdi, 30 tane yama var üzerinde Kürklen olsaydı Hazreti Ömer'i kimse adam yerine koymazdı Ama 30 yamalıklı adamdan dünya titriyordu Kurtlar sayıyordu onu, dağda kuzuya saldıramıyor. Çoban bile dedi ki bir sabah Hazreti Ömer öldü hadi cenazeye gidelim dediler sana da nereden haber geldi dağın başında Hazreti Ömer öldü e dedi bu seneye kadar dedi bu kurtlar kuzularla bir otlamıyor muydu e, niye bu sabahta aldı dedi Ömer öldü dedi çobanlar Medine'ye indi Hazreti Ömer'in cenazesi kalkıyordu ya. ey gidi Müslümanlar adamlar dağlardaki kurtları zapt etti adaletle şimdi evindeki çocuğu zapt edemiyorsun Şeriat yok sünnet yok iman yok ameli salih Allah korkusu yok bir şey yok ondan sonra herkes eşkıya olmuş ya ne olacak? Allah'ın heybeti bu. Sen de sinek kaytıraş aşk, kran, kran, tuvalet o biçim evendim, sarmalar, sırmalar, yaldızlar. İtibar heybet nerede? Gideceksin Amerika'da. Bu önünü bileceksin. Bizi de alın aranıza ne olur kabul edin bizi falan. Yalvar da yakart. Bu muydı İslam'ın heybeti? Ha, bu İslam'dan ayrılma'nın zilleti. Ya. Efendi kardeşlerim Şimdi Yemen emiri soruyor elçilere Ne haber gönderdi sizinle Dedi bize ki Benim Rabbim sizin Rabbinizi gebertti dedi. Allah Allah Ne oldu Kisra'yı oğlu öldürmüş O zamana kadar da Yemen emirine daha haber gelmemiş Kisra'dan o da bilmiyor bir şey Eee Dedi ki Yemen emirinize söyleyin benim dinim devletim Kisra'nın ulaştığı yerlere de ulaşacak Dünyanın her ucuna varacak Ve Yemen emirine de söyleyin Müslüman olursa onu da valiliğinden haznetmeyeceğim dedi Yemen emiri dedi ki vallahi bu dedi kral sözüne benzemiyor dedi Ben bu kadar krallarla görüştüm hiçbir kralın sözüne benzemiyor Zannederim ki bu zat dediği gibi peygamberdir ama dedi yine de duralım haberlerinin çıkmasını bekleyelim doğru çıkarsa anlarız ki Nebi'yi Mürsel'dir gönderilmiş peygamber doğru çıkmasa bile yine de insaflı davrandı bak onun hakkında bir düşünürüz hemen ona saldıramayız dedi o kadar ada, insaf etti o anda kapı çalındı Yemen emirinin kapısı çalındı ne oldu? Şireveh'ten mektup geldi Şireveh kim? Kisra'nın oğlu ne oldu? O anda yani onlar Medine'den gelene kadar demek oradan da İran'dan mektup yeni ulaştı. Aynı haber. pide açtı mektup okuyor. Şireveh diyor ki, babam Kisra'yı katlettim, saltanatı ele geçirdim. Bundan sonra babamın bütün valileri bana biat edecek. Kisra bitmiştir. Ve o babam Hicaz topraklarındaki bir adama saldırmanızı emretmişti. Sakın ona dokunmayacaksınız. Onun hakkında ben size sonra karar veririz. Mektup gelince... O anda o elçiler demedi. Neden gelince? Ne dedi Yemen emiri? Gördünüz mü dedi bu zat peygamberdir. Nasıl dediği dakikasına çıktı. Kisra öldü dediği işi bitti ha. Ben dedi iman ettim dedi. Bütün Yemen halkı o anda imana geldi. Elhamdülillah. Resulullah'ın mucizeleri sallallahu aleyhi ve sellem. Ennâsû ala sülûki mülûki. İnsanlar başlarındaki yöneticilerin dini üzeredir. Çünkü baş müslüman olunca ne oluyor? Bütün halkla beraber İslam şerefiyle müşerref oldular. Elhamdülillah. Şimdi kaynakları, bu anlattığım kıssanın kaynakları, ben hiçbir şeyi size kafadan atmıyorum. İbni Kesir tefsiri, tefsirinde değil El-Bidaye ve El Nihaye isimli tarihinde. Hafız Ebu Nâ'yı Musbahani, Delailü'n-Nübüvvede, İbnül Cevzi, El-Vefâ mustafa isimli eserinde. Taberi, baş müerrihtir. Tarihül Ümem ve'l Mülk'te ciltleriyle, sayfalarıyla, numaralarıyla okuyun ve görün. Ben size ne anlatıyorum? Demek ki Allah'ın nusreti, Allah'ın yardımı kiminle? Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam. Ondan sonra kiminle? Onun sünnetine uyanlarla, onun yolundan gidenlerle. İnşallah bizimle de beraber inşallah. Ya Rabbi bir kere cemaatimizde bulunan bizi senin için sevenleri bize ortak ile dualara ortak ile cemaatlere müşterek ile bize de arkamızdan böyle okunmak nasip eyle. Mahrum etme, elden ayaktan düşürme, boş çevirme, bu cemaatlerden ayırma ya Rabbi. Gözden, nazardan, sihirden insan cin şeytanların şerrlerinden emin eyle. Cemaatlarımız sana emanet, namuslarımız, çarşaflarımız, İslam nişanlarımız, mukaddes hatımız, maneviyatımız, vatanımız, bayrağımız, ezanımız, camilerimiz ve bu sohbetlerimizi ve medreselerimizi Sema emanet ederiz, Sen muhafaza eyle Ya Rabbel Alemin Amin dillerini harcamdan azad eyle Ya Rabbi cümlemizde cennetinle cemalinle müşerref eyle. Rızan şerifinle, likan şerifle, vesledinle eyle. Ya Rabbi alemin ve ya nasırın nasrin ve ya hayrul Habibinin istediklerini senden istiyoruz nasip eyle. Habibinin sana sığındıklarından sana sığınıyoruz. zaka ile ya Rabbi alemin. Allahumme inna neselukel cennet. Ma qarrabe ileha min kavli ma'mal. Na'udub kem minen nar ma qarrabe ileha min kavli ma'mal. Allahumme nazil kem minel hayr ma nazil kem nabi kem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Na'udub kem şerrem istale kem nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Antel على البلاغ بلاغ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. Allahumma inna nes'aluka kullihi ma ma kullihi ma ma qadir ya ya ya deva vermedik tertli bırakma ya rab şifasını vermedik da çıkartma ya Rabbi. Günahlarını affetmedik günahkar bırakma ya Rabbi. Tevbe nasip etmedik günahkar bırakma ya Rabbi. Dünya ve ahiret hayırlı muradına nail etmedik mahrum bırakma ya Rabbel alemin. Ya Rabbi dinleyen amin diyenler hep ortak eyle ya Rabbel alemin. Sallallahu aleyhi seyyidina Muhammedin ve ala alaihi ala sahbihi. Hecmi'ine tayyibine tahirine selamünün aleyhü sallallahu aleyhi mühür sallallahu aleyhi seyyidine hamdik ya Rabbel alemin.